Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba duyurduğum gibi bugün Müzikler Zinciri programında direniş ve müzik konusunu işleyeceğiz. Direniş maksadıyla yazılmış bir sürü müziğin örneklerini de sunmak istiyorum. Burada tabi Twitter accountından duyurduğum zaman genelde e, bu tür e-mailler alıyorum mesela. İşte direniş ve müzik arasındaki ilişkinin psikomüzikolojik e, analizi diyorum. Bundan ne kastettiğim sorulmuş olmuş. E, aslında benim uzmanlık alanım kognitif nöromüzikoloji yani müziğin, seslerin, soundun kognisyonlar üzerinde, belleğimizle, düşüncemizle ilgili yaptığı değişiklikleri ve bu değişikliklerin hem sebeplerini hem sonuçlarını araştırmak çeşitli beyin tarama aletleriyle, hem müziğin akustik özelliklerinden yola çıkmak hem de beynin sinyallerini inceleyerek bu arasın bu iki konuyu eşleştirmek yani hem kognisyon hem de ses. Psiko müzikolojik analiz dendiğinde bir müziğin aslında bir başka kişide uyandırmak istediği duyguyu test etmek veya müziğin insanlar üzerindeki etkisini çeşitli. Hem fizyolojik hem de beyin tarama aletleriyle e, saptayarak aslında çok da heyecanlı sayılabilecek bir alanda araştırmalar yapmak. Şimdi bugün tabii ki direniş ve e, müzik arasındaki ilişkiyi incelerken e, psikomüzikolojik etkisini araştırabilmek için aslında bir parça sözlerden uzak durabilmek lazım. Çünkü genelde müzikte söz olduğu sürece bestecinin ya da işte o müzik kim yapıyorsa o kişinin aktarmak istediği duyguyu aynı zamanda Müziğin içerdiği sözlerden ötürü aktarabildiği için bu aslında benim ilgi alanıma girmiyor. Benim ilgi alanıma giren gerçekten de sadece bir müzik örneğin baştan sona söz içerse de baştan sona domates dediğini düşünün. Başka da hiçbir ses, başka da hiçbir kelime olmasın. Dolayısıyla bir duyguyu anlatmak için kelimelerden, dilden yararlanmıyorsun. Hakikaten de müziğin akustik özelliklerinden yola çıkarak biz bir duygunun veya bir düşüncenin ya da kognisyona dair her şeyin uyarılıp uyarılmadığına bakmak durumundayız. İşte dolayısıyla bugün hani direniş ve müzik arasındaki ilişkiye bakarken her ne kadar işte bu konuda ünlü olmuş şarkıları çalsak da her ne kadar bu parçaların sözlerinin bize hem politik hem savaş karşılığı hem de direnişe ilişkin bir sürü ipuçları verse de mümkün olduğunca iki program boyunca isteyeceğim bu direniş ve müzik e, konusunda mümkün olduğunca müziğin akustik özelliklerinden yola çıkarak hakikaten bir direnme duygusu yaşatıp yaşatmadığı ya da bir e, o tür bir kognisyona, düşünceye itip itmediğini bir parçada araştırmış, incelemiş olacağız. Önce tabi bu konuya e, Bella Ciao'la başlamak. Uygun olacaktır çünkü İtalyan iç savaşı, İtalya iç savaşında 1943-1945 yılları arasında direnişin bir sembolü olmuştu. Birçok dizide, filmde kullanılır. Son seyrettiğim La Casa de Papel'de de birinci sezonun sonunu Bella Ciao ile bitirmişler. Çok da güzel bir aranjman olmuş bence. Yani aranjmandan kastım görsel malzemeyle eşitsel malzemenin Farklı iki tatta tınlıyor olmasından bahsediyorum. Tabi işte Bella Ciao aslında antifaşist, milli marşı gibi e, özgürlüğün ve direnişin dünya çapında sembolü olmuş bir müzik. İsterseniz dinleyelim sonra müzik ve direniş konusuna devam edelim. <Sessizlik> Mis suon oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina, mis suon Partigiano, porta via, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, porta via, che mi Particiano, partagheria, che mi scelto di morire. Se io muoio da Particiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da tu mi devi seppegli. ¶ Seppelire sulla montagna oh ¶¶¶ Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! ciao ¶ Seppelire sulla montagna ¶¶¶ Sotto l'ombra d'un bel fior ¶¶¶ Seppelire sulla montagna ¶¶¶ Sotto l'ombra d'un bel fior ¶¶¶ E le genti che passeranno ¶¶ Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. Questo fiore del partinciano. Bella, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao sta fiora dal Direniş ve müzik konuşuyoruz. Şimdi bir tane daha e, direniş deyince benim aklıma en çok ilk gelenlerden bir tanesi. Genelde programlarda çok konuştuğum için bu iki program yani direniş ve müzik e, mümkün olduğunca müziğe ağırlık verip daha az konuşmayı tercih edeceğim. O yüzden de şimdi Pete Seeger'dan deneyeceğiz. Joe Hill. Aslında Joe Hill bir madenci. Aynı zamanda şarkı da yazıyor. Ve Dünya Endüstriyel İşçiler Federasyonu'nun ya da Sendikası'nın da organizatörü. İşte Hill bir sürü baş kaldırmadan sonra 1915 yılında e, çok ilginç bir davanın sonucunda e, işte John Morrison'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp e, 1915 yılında idam ediliyor ve çünkü aslında kendisi e, ifade vermeyi reddediyor ve şey diyor kend, yani, öldüğünde aslında amacının çok daha kitlelere ulaşacağına inanmış bir kişi Joe Hill zaten kendi repertuarında onun parçalarını Paul Robertson gibi Robeson gibi, John Baez gibi Pete Seagal ki şimdi dinleyeceğiz birçok müzisyen listesini almıştır. İsterseniz Joe Hill'i de dinleyelim. Denediş ve müziğin müzikopsikolojisinden ya da psikomüzikolojisinden bahsetmeden önce. I, years dead. I never I never died, says he, I never died, says he, in Salt Lake, Joe, by God, says I, him standing by my bed, they framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead, says Joe, but I ain't Hopper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe. Says I. Takes more than guns to kill a man. Says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling. This is what they forgot to kill Went on to organize Went on to organize Joe Hill ain't dead, he says to me Joe Hill ain't never died Where working men go out on strike Joe Hill is at their side and i a go up Bir Caufi'yle dinledik. Amadeus filminin yönetmeni Milos Forman, Amadeus filmiyle ilgili bir röportajında ki o yine o filmin DVD'si içinde de yer aldı daha sonradan çekilip der ki işte eski rejimde Çekoslovakya'da ki o zaman Çekoslovakya iken Pırak'ta film çevrildi biliyorsunuz Amadeus filmi Mozart'ın hayatının bir kısmına ile olan ilişkisine Peter Schaeffer'ın gözlükleriyle bakar. E orada Milos Forman bir besteciyle ilgili film yapmanın hem dezavantajı hem avantajını anlatırken şey der aslında eski Çekoslovakya'nın o sıkı rejiminde bestecilerle ilgili film yapmak edebiyatçılara göre çok kolaydır. Çünkü besteciler aslında konuşmazlar. Yani notaları konuşturdukları için bir türlü işte bu hani sisteme rejime olan karşılığı ispatlanamaz. Notalarla olduğu için de pek fazla yargılanamazlar diye bir cümle eder. Hakikaten de öyledir. Gerçi Sostakovic fikirleri dolayısıyla birçok Yasaklanmış müzisyenler arasına girdi ama e, orada o fikirlerinin, bestecilerin, politik duruşlarının bir önemi vardı. Zira gerçekten de e, sadece notalarla karşı tarafa bir direniyor olmanın psikolojisini aktarmak zor. İşte o yüzden de bugün programın başında demiştim ki bu iki program boyunca mümkün olduğunca direnişi hissettiren müzik ile ilgilenmeye e, gayret edeceğim. Bunun için analiz Ler'e baktım. Epey yazı var. Ee, biraz zayıf kalıyor gerçi. Burada ben bir küçük bir özet geçeceğim ama dediğim gibi önemli olan notanar yoluyla, sesler, organize sesler yoluyla bunu yapabilmek. Bu zor bir şey. Ee, genelde de sözlerden yardım alınarak bir direniş ortaya konuyor. Tabii benim de kastım. Asla bu değil. Müzik ve direnişten kastım. O müziğin işte Chaubella'da olduğu gibi biraz önce, Hill'de olduğu gibi aslında biz sözlerini bildiğimiz için ya da konunun e, hikayesini bildiğimiz için müziği direnişle ilişkilendiriyoruz. Chieftains ve O'Connor'dan Foggy Dew dinleyelim. Birkaç İrlanda baladının e, ismidir Foggy Dew. 1916 paskalyasında ortaya çıkan bir ayaklanma İrlanda'nın kurtuluşu için savaşan İrlandalıların şarkısı. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı'nda birçok İrlandalı aslında bir İngiliz, Britanya kuvvetlerine hizmet ettiyse de bu şarkıda da geçtiği kadarıyla İrlandalı milliyetçilerin aslında hissettiği şey bu kişilerin Britanya için yani İngiltere için değil de ülkelerinde kalıp İrlanda için, İrlanda'nın kurtuluşu için savaşması gerektiği, buna karşılık bir direniş göstermeleri gerektiğini savunur. İşte o şarkıda bu Foggy Dew adlı şarkıda verilmiş Çift ve Okanırdan. Kifteyn ve Okan'dan Foggy Dew dinledik. Kendi kendime bir deney yaptım. Bunu belki e, daha geniş gruplarda yapıp bir takım beyin taramalarıyla göstermek enteresan bir deneyim olabilir. Çünkü şöyle, bazı politik şarkılar ya da işte bir polit bir partinin kendi reklamını ya da promosyonunu e, yapmak için kullandığı müziklerle direniş için kullanılan müzikler arasında bir paralellik olduğunu düşünüyorum. Sözleri hariç. Birisinde tabii ki güçlü tarafın, e, politik olarak gücüne güç katmak isteyen tarafın sözleri daha insanların milliyetçi tarafına okşarken direniş için daha diğer tarafta duran grubun ise sözleri daha özgürlükten, eşitlikten yana ola gelir. Ama dediğim gibi bu iki programda direniş ve müzik yaparken sözlerini kenara koyarak müziğin bunu anlatıp anlatmadığına baktım. Bir takım programlarla şöyle bir baktım. Aslında gerçekten de bir marş ritmi ve de temposu yani kalabalık bir bir grubun yürüyor oluşunu tasvir etmek ve liderlerinin ya da önde giden kişinin söylediği bir şeyi grubunda da söyleyerek bir sosyal psikolojik anlamda bir bağ kurmayı hedefliyor Her iki, Tarafta. Yani hem güce hakim olan hem de bu güce karşı çeşitli sebeplerle direniş gösteren grupların kullandığı müziklerde müziğin kendi kuralları yani akustik özelliklerine bakıldığında e, birebir paralellik görmek mümkün. O yüzden de ilginç olan e, taraf biz bunun sözlerini biliyor olduğumuz için bir parça daha Hangi taraftan yani güçlü taraftan mı yoksa direnen taraftan mı bestelendiğini anlayabiliyoruz. Fakat buna rağmen gene de en basit ifadeyle bir parça daha renkli ve yaratıcı olduğunu söylemek mümkün direniş parçalarının. Çünkü sadece altını çizdiği konuların insana dair bir takım erdemleri içeri yol olmasından kaynaklanmıyor bence bu. Aynı zamanda... Bu müziklerin güçlü tarafın yaptığı gibi sadece işte gaza getirmek, daha güçlü görünmek için bir maskeye ihtiyacı olmadığı için daha romantik bir havası var. Yani her ne kadar güçlü tarafın marşı özellikle tercih etmesi söz konusuysa bu tarafta da bir daha bir rock'n'roll'un kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da tabii daha çok insanlar üzerinde daha olumlu etki uyandıran bir müzik jandıdır. Dolayısıyla da böyle bir etkisi yani kitleyi yanına çekme etkisi biraz daha fazla. Ama yine de asıl belki büyük fark direniş müziklerinde ee, o kadar farklı coğrafyalardan, o kadar farklı sebeplerle direniş konusu işleniyor ki işte Şili'den yani kimisi politik sebeplerle, kimisi ekonomik sebeplerle, kimisi sosyal sebeplerle, kimisi özgürlük vesaire vesaire bir sürü sebeple bu direnişi göstermeye kalktığında direniş için gereken motivasyonun farklılığı kadar müzik canlılarında da farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Shostakovich'in 13. Senfonisi de bir direniş parçasıdır ya da eseridir, senfonisidir. Beethoven'ın 9. Senfonisi de bir direniş. E, şarkısıdır. Buna, bununla birlikte biraz önce dinlediğimiz parçalarda işte John Byers'den Tutun'da ya da işte hatta Scorpion'un "Window of Change'i bile direniş e, 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılmasını anlattığı için direnişi e, temsil ettiği söylenebilir. Dolayısıyla çok geniş perspektifte bakacak olursak direniş parçalarının stillerinde çok büyük farklılıklar oluyor. Ben dün Brüksel'de Scorpion konserine gittim. Wind of Change'i izlerken e, onlar o e, parçayı söylerken aslında romantik bir pop şarkısı. Şimdi tabii rock sound'u, hard rock sound'u kullanıyorlar diye e, bütün Scorpion'u e, hard rock'çı ilan etmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Onun uzmanlarına bırakayım ama parçanın sözleri dışında o direnişi anlatabilir müzikal unsurlara rastladığımı söylemekte şimdilik biraz zorlanıyorum. Hazır lafı gelmişken Wind of Change'i dinleyelim Scorpion'dan.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 Scorpion, is a beautiful place wind of change. Gel. Ha ne kadar de işte treniş müziklerini konuşuyor olursak, eee illaki eninde sonunda hard rock'a dönüyor olsak da. Bu konuda birazcık bu program itibariyle, iki programda hem bugün hem de önümüzdeki hafta klasik müzik örneklerini de vereceğim. Çünkü dediğim gibi bisiklet hiçbir e, stili yok. Hem müzikte hem konuda her şey olabilir. Shostakovich, e, Sibemol Minor 13 numaralı, 113, Opus 113 senfonisi, Evgeni Yevtushenko'nun 1941'de yazdığı sözlere dayanarak 1962'de beslediği ve o yıl sahnelenen bir senfoni, Yahudi katliamı gibi konuları içerir. Oradan Şostakovich 5 şarkıyı işte bu koral senfoni olarak bilinen 13. senfonisine adapte eder Dimitri Şostakovich. Tabii müziği tam olarak verebilmek için ki Şostakovich'in aslında ilgi ilgi alanlarından bir tanesi de işte savaşta Yahudilerin uğradığı muameledir ki 1943 yılından sonra bu konuda çok yazıp çizmiştir. Bestelerini ona göre de dizayn etmiştir. İşte örneğin işte Frigian mod kullanması, işte Augmented üçlüleri, Dorian modları falan. Hep böyle zaten bizi Şostakovic'in o e, Yahudi fikrine götüren e, müzikal özelliklerinin bir parçası. Tabii Vilnius'ta yani Litvanya'nın başkentinde genelde Yahudi halk müziklerinin de aşinalığıyla il, ile ilgili önemli bir müzikal background'u da var Şostakovic'in. Aslında vokal senfonik bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Bu bütün elementleri de birleştirdiği için yapısında ortaya çıkan sonuç belki böyle isimlendirilebilir. Genelde koral senfoni olarak geçiyor olsa da bir senfonik şiir demek daha doğru sanki. Şi şiirlerin sahibi Evgeni Yevtushenko eseri dinledikten sonra şair kimliğinin tamamen değiştiğini söyleyecek kadar etkilendiğini ifade ediyor. Hatta tam olarak şöyle bir alıntısı var. Ben... Bir müzisyen olsaydım Şostakov için bestelediği gibi bestelerdim. Anlatmak istediğim tam da buydu. Yani sözlerin anlamını müzikle bu kadar iyi verebilmesi benim yazdığım şiirlerin aslında çok daha iyi anlaşılmasına yol açıyor. Çünkü e, müzik benim şey söylediğim ya da yazdığım sözleri içermiyor olsa da benim aktarmaya çalıştığım duyguları içeriyor. Zaten programın başından beri dediğim gibi... İşte psikomüzikolojik analizde tam anlamıyla bu demek. Yani bu sözler olmasaydı da müziğin dizaynı, kullanılan akustik özelliklerinin, tercihlerin karışımı, özellikle bas, koral ve enstrümanların seçimi, frigiyan, dörgiyan modları, augmented üçlüler, hakikaten hem o bahsettiğimiz konuya bizi götürüyor, hem de hakikaten de sanki bir parça mes yani ağıt, ama bir parçada da ayakta durmayı bize öğütlüyor. Bu Şostakoviç'in 13. senfonisinden isterseniz şairin bahsettiği birinci bölümü dinleyelim. Cev şiirleri, Babi Yar, Shostakovich'in 13 numaralı senfonisinde müzikle buluştu. Biz de ondan Alegretto'yu dedik Döneniş ve müzik konuşuyoruz bugün. Şimdi sırada Killing in the Name, Rage Against the Machine adlı parçayı dinleyelim. Asla bir rap metal grubu, Rage Against the Machine, 1992'de çıkartmış Killing in the Name. Bu Los Angeles'taki ayaklanmadan 6 ay sonra. İşte Rodney King'in King e, beyaz polisler tarafından dövülmesiyle ilişkili olarak bu bağlamda da tam bir kült oluverdi. Yaklaşık yani 92'den bu yan olduğuna göre 25 yıldır aşağı yukarı milli marş gibi çalınır. Tabii Shostakovich'ten sonra bayağı değişik bir janr ama dinleyelim Killing in the Name, Rage Against the Machine. Crosses. Draw the scene that burnt crosses uh. it in the name of Killer in the name of Now you do what they told ya Now you do what they told ya Now you do what they told ya Now you do what they told ya Go, you do what they told you And I get do what they told you And now get to what they told you And now you do what they told you You'd not get do what they told you You'd not get do what they told you You'd not get to what they told you We'd not what they told you Don't go fly I just go the bad they get thrown white You just go Don't be some of those that work forces are the same that brought crosses some of those that work forces are the same that brought crosses some of those that work forces don't the same that broke crosses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 name geldi Rage Against the Machine'den. Şimdi tabii eee şarkıları deyince, parçaları deyince en çok herhalde akla gelenlerden bir tanesi John Baez'in We Shall tüm Sivil Haklar Hareketleri içerisinde en önemli anahtar e, protesto şarkısı haline gelmiştir. Ki bir sürü önemli vokalistin, bir sürü önemli müzisyenin e, çaldığı, değişik şekillerde yorumladığı bir parça. Aslında ilk önce 1945 yılında seslendirilmiş. Nerede? Charleston'da çalışan tütün işçilerinin aslında daha iyi ödeme koşulları e, için, yani Güney da e, daha iyi çalışma şartları için, Ön plana çıkmış bir parça yani 1945'lerden beri biliniyor. Tabii şarkının işte dayanışma ve umudu içeren her türlü protestoda tüm dünyada artık bir mini marş gibi yani önemli bir marş gibi seslendirilişi 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde özellikle de Amerika'daki yine bir takım ayaklanmalarda, aktivist ayaklanmalarında önemli bir parça vermişti İsterseniz John Baez'den Shall Overcome dinleyelim. The very beautiful Joan Baez. We shall overcome. We shall. Direniş ve müziklerini konuşuyoruz. Daha çok müzik dinlemek amacıyla az konuşuyorum. İlginç makaleler indirdim. Direniş ve müzik 2'de yani önümüzdeki hafta bu makalelerden ilginç örnekler vereceğim. Programın başında Şostakovic'in koral senfonisinin ya da vokal senfonik şiirini aslında akustik özelliklerden yola çıkarak direnişi anlattığını, diğer parçaların daha çok sözler üzerinden gittiğini söylemiştim. Tabii böyle bir direniş Olunca bu programı e, Chao ile açıp Bob Marley'in Get Up Stand Up ile kapatmak çok da tutarlı bir durum olacak. O yüzden hem barış hem aşk hem de direnişin parçası olarak bilinen Get Up Stand Up'ı Bob Marley 1973'ten beri söylüyor. Bunun albümünden tabi bir sürü versiyonu da var. Müzisyen Peter Tosh'la beraber e, yazmış ve tüm direnişlerin e, en önemli müzisyen parçalarından biri olu gelmiş. Ama tabii hani nasıl ünlendiği genelde şöyle yazılır. Parçanın içinde geçen şu sözleri çok önemlidir. You can fool some people sometimes. But you can't fool all the people all the time. Bazen bazı insanları kandırabilirsiniz ama herkesi aynı anda kandıramazsınız. Aşağı yukarı böyle çevireyim. Dolayısıyla da mesaj çok açık. Bob Mali Get Up, Stand Up. <gülüyor> He's him, kiss him, game, dine, and go to heaven in the Jesus name. Lord, we know when we understand. Almighty God is a living man. You can't. Mali'in Get up Stand -up ile bugün programımızı bitelim. Önümüzdeki hafta direniş ve müzik yapmaya devam edeceğiz. Biraz daha teknik konulara gireceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Jorlu twitter hesabından programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri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 geç zinciri Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.